Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve men sarı ala Ve men ittevahubi ahsale yevmi billi Amma ba'da bizim doğuda Hamile kadınlara yapılan muskan özel bir adı. Aslında Tivele Hamay, Nuşra bunlar temimenin yani muskanın çeşitleridir aslında. Genel adı temimedir bunları. Ama tabi her birinin yapılış şekli farklı. Mesela Tivel denen muska çeşidi hadislerde böyle geçer. O karı koca ile karı koca hukuklarını ya iyileştirmek ya ayırmak noktasında yapılan muskanlardır. Hamay da hamile kadına yapılan muskanlardır. Hamay ve nazar boncuğu hakkında gelen naslar onların inşallah fıkıh şimdi anlatacak. Soru 179. Hamayıl, temime, muska, teller, halkalar, ipler, nazar boncukları ve benzerlerini asmanın hükmü nedir? Evet. Cevap. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kim bir şey asarsa hali ona havale edilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam seferlerinden birinde birerliğe göndererek ip yahut gerdanlık gibi develerin boynuna asılan hiçbir hamayılın bırakılmayıp hepsinin mutlaka koparılmasını emrediyor. Tabi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve seferden kastı bir gazveye veya bir seriye gönderiyor. Yani bir yere bir cihadın ufak parçası olan, cüz'i olan gerek o bölgenin işte ganimetlerini almak gerek o bölge halkına karşı gücü ortaya koyup o bölge halkını İslam sultasına boyun eğdirmek için çok açık sarih bir tane fıkıh var burada. O da Resulullah sallallahu cihada gönderdiği bir toplulukta büyük şirkin altında olan küçük şirke dair bir şey dahi bırakmadığıdır. Öyleyse Allah yolunda savaşan bir ordunun bırakın küçük şirkten, büyük günahtan, küçük günahtan ağrı olmasını bugün maalesef yani Allah'a şirk koşan insanlar cihat lafzıyla, cihat adıyla ne yapıyorlar? Savaş meydanlarına koşuyorlar. Oysa ki ümmetin maslahatı müşriklerle beraber Allah yolunda savaşmakta değil şirkten Büyük günahlardan, şekin her çeşidiyle beraber, günahların her çeşidinden ari olmuş, temizlenmiş bir orduyla Allah yolunda savaşa çıkmaktır ki Peygamber s.a.m. bu yüzden emrediyor, bütün develerin boynundan çıkartın. Çünkü kim asıyor? Develer kendi kendine asma diye bunu muskalar. İnsanlar astılar, insanların amelleri ordudaki zahir olan her türlü pisliği temizliyor. Nitekim Ömer radıyallahu anhu Farisilerin bir kalesi kuşatılıp alınamadığı zaman Ömer radiyallahu anhu diyor ki bakın bakalım orduda açıktan büyük günah işleyen var mı? Yani e, o dönemki Raşid halifelerin, peygamber sallallahu aleyhi ve ordularının hani başarısının sırrı nerede? <gülüyor> Allah'tan korkup şeriata hiçbir şekilde muhalefet etmelerinde. Ama maalesef insanlar çoğu bugün bu nasları okuyorlar da gırtlaklarından aşağı inirmiyorlar maalesef. Evet. Yine peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Şüphesiz Rukiye'ler, hamayıllar, Temilme'ler ve Tive'le hanımın kocasına kocasına sevdirilmesi için yapılan büyü ve benzeri şeyler birer şirktir. Şimdi, Şimdi bu, burada dikkat edilmesi gereken bir şey var yine hadiste. Rukye dedi, Hamayil dedi, Tive'le dedi değil mi? Üç şey sadece. Şimdi ben az önce dedim ki Hamayil ile Tive'le Muska'nın genel başlığı içerisindeki alt başlıklardır. Burada Rukiye ile alakalı geçmiş derste Zaten ahkamını irdelemiştik. Hani yasak olan rukye ve mübah olan rukye var. Dikkat ederseniz iki tane furu bir tane mutlak sayılmıyor. Aslında burada rukyeden kasıt da şirk olan rukye. Anlaşıldı mı? Burada da furu zikrediliyor. Umum bir şey zikredilmiyor. Üç tane furu ardarda çünkü Arapçada lügaten bir esas vardır ki benzer misli olan maddeler ardarda zikredilip sayılırlar. Mesela meyveler sayırken elma ve armut ve işte çilek. Niye? C benzer cins olan şeyleri sayıyorsunuz. Dikkat ederseniz orada Tivele ve Hamayip, Muska'nın iki tane alt başlığı. Orada rukye de umum bir ifade olarak gibi görünüyor. Ama o da Furu. Hangi Rukye? Şirk olan Rukye. Ya bu da bir şey ortaya koyuyor. Şeriatın lafızları, kasıtları üzerindedir. Çünkü Peygamber Sassana'nın üstünde hadis var. Su'l-âni Rukye Peygamber Rukye'den sorduğu لَا بَأْسَفَرْ رُكَّ مَا لَمْ تَقُنْ Şirk olmayan rukyada bir beys yoktur diyor. Öyleyse bu nasla öbür naslın cemini oluyor o zaman bu nasla ifade edilen rukyenin şirk olan rukye olmasıdır. Yoksa bütün rukyeler bu çeşitten değildir. Evet. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim bir temimi asacak olursa Allah onun için işini tamamlama, tamamlamasın. Her kim bir boncuk asacak olursa Allah ona rahat vermesin. Bir rivayette de her kim bir kemiğime hamayın asacak olursa şirk koşmuş olur denilmektedir. Peygamber aleyhisselatü vesselam elinde sarı bakırdan bir yüzük bulun, bulunan bir kişiye bu ne diye sorunca adam ben bunu vahineye kolda görülen bir çeşit hastalık çeşit hastalığa karşı kullanıyorum deyince Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Onu at çünkü o senin güçsüzlüğünden başka bir şeyi arttırmaz. Ve o, o üzerinde olduğu halde ölecek olursan ebediyen ikna olmazsın. Şimdi burada da şöyle bir nokta var güzel kardeşler. Bakır özellikle zikredilmesinin, sarı bakırın bir sebebi var. Yani malumdur ki insan bedeni Allah'ın yarattığı bir fıtrat dir Ve o fıtratta bazı cisimlerin mesela en basitinden su, banyo, duşun altına girdiği zaman insan üzerindeki ağırlıkların, işte ağrıların bir kısmının gittiğine şahit olabilir buna benzer sebep sonuç ilişkisinde fizik Allah'ın koymuş olduğu fizik kanunları içerisinde bazı taşlar bazı metaller vardır ki bunlar bizim bazı ağrılarımızı çekip alabilir. Allah'ın gene yaratmış olduğu sebep sonuç ilişkisi içerisinde. Zaten bu sahabe de böyle bir şey yapıyor. Yoksa biliyor, biliyor ki yani zatı fayda vermez o bakırın, metalin veya taşın zatı kendi fayda vermez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Rukiye'de bahsettiğimiz gibi şerrin önünü kapatmak adına ve sellem ne yapıyor? İnsanların kalplerini sebeplere bağlamasından korktuğu için bundan dahi nehyediyor diyor şafi Allah'tır. Diğer meşru olan, diğer farklı yolları, Kur'an okumak, susretmek gibi. Çünkü Ayşe'den rivayet var, bizim vücudumuzda hiçbir yer ağrımasın ki diyor, biz suya okur üfler, ardından o suyu da diyor, vücudumuzun o azasına çarpardık diyor. Sahabe kendini böyle veya başka rivayetlerde biz haftada bir okuduğumuz suya, Kur'an ayetlerini okuduğumuz suyla haftada bir banyo yapardık diye sahabe buna benzer rivayetler yapmışlar. Bunlar mübah olan yöntemleri. Ama şimdi bakıra baktığımız zaman diğer taşlar son dönemde özellikle mesela iş artık ticarete de döküldü. Yok enerji toplayan taş, yok şöyle taş. bunu avucunda işte bir saat böyle şey yapıyorsun. Bazı egzersiz hareketler o senin vücudunda bütün negatif enerji alıyor vs. Bu gibi şeyler şirkin kapısını açan şeylerdir. Müslümana düşen kalbini böyle sebeplere değil alemler Rabbi Allah'ın kendisine yazmış olduğu levh-i yazılı olan kadere bağlamasıdır. Şüphesiz sonuçları Sebepleri elde etmek, emredilmekle beraber kalbi de yalnızca Allah'a bağlamak ne yapılmıştır, emredilmiştir. Huzeyfe tamam. radıyallahu anh da bir adamın elinde bulunan bir ipi <gülüyor> koparmış, sonra da Yüce Allah'ın, onların çoğu şirk koşmadan bir türlü Allah'a iman etmezler. Ayetini okumuştur. Sayid İbni Cübeyr de şöyle demişti. Bir insan üzerindeki bir temimeyi, hamayılı koparan bir kimsenin bu işi, bir köle azat etmiş gibidir. Bu gibi ifadeler ise merfu hadis Peygamber aleyhissalatü vesselam kadar senedi, Peygamber'e kadar senede ulaşan hadis hükmündedir. Şimdi burada bir noktaya dikkat çekmek gerek. O da usulle alakalı bir nokta. Said i̇bn kimdir? Tabinin büyüklerindendir. Said diyor ki kim bir muska koparırsa bu amel. Amelin cinsinin karşılığı olarak da bir mükafat belirliyor ki bir köle azat etmiş kadar sevap kazanmak. Ve Hadis, bu e, eseri naklettikten sonra hafız el hakemin ne diyor? Hükmen merfudur bu rivayet. Şimdi merfu hadis, hadis ıstılahında peygambere kadar kaldırılan, rafa'a kelimesinden gelen bir hadis çeşididir. Peygambere kadar zincir kalkmıştır. Mesela diyor ki tabi'inden sahip, ben sahabeden işte Abdullah ibn Mesud'dan işittim o da şeyden işitmiş mesela. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş ki peygamber şöyle dedi Aleyhisselatü Vesselam. Bu merfu bir hadis. Ama burada irsal var. Said diyor ki kim böyle yaparsa böyle bir karşılık alır. Şimdi tabi'in arada hiç demiyor şu sahabeden işittim Veya demiyor ki ben peygamberden işittim. Said bir söz söylüyor ve söylediği sözle de amele mükafat veya ceza belirliyor. Bu ve buna benzer tabi'nin büyüklerinden gelen mürsel hadis babındandır bunlar. Yani muhakkak ki Böyle büyük bir tabinin kendi kafasından şeriatta ceza ve mükafat belirlemesi kesinlikle kabul edilemez yani. Yani sonraki bidatçılar bu işi yapabilir, müşrikler bu işi yapabilir. Ama bu ümmetin en hayırlı üç asrı sahabe tabin ve etbaat tabin kendi kafasından ne yapmaz? Amellere ceza ve mükafat belirlemez. Dolayısıyla Said muhakkak bunu bir sahabeden işitmiş, o da peygamberden işitmiş. Ama nedense illeti neyse Said sahabeyle ile peygamberin sözünü o sözü sarf ederken zikretmeyi unutmuştur veya terk etmiştir. Ama bu asıl da peygamberin sözüdür. Neden? Aynı bahsettiğim illetten dolayı. O illette bir büyük bir tabiinin kendi kafasından ceza ve mükafat belirlemek gibi bir yetkiyi kendinde göremeyecektir ki. Bu teşri olur o zaman haşa yani. Yani insanın kendi kafasından amel, amele de karşılık ceza ve e, sevap belirlemesi teşri olur. Kanun koymaktır yani. Küfürdür bu. En basit. Müslüman zaten Müslüman olmanın şartlarından bir tanesidir. Her Müslüman bilmek zorundadır bunun küfür olduğunu. Netice itibariyle bu hadis aslen mürsel hadis babındandır. Ama hükmen merfu hadis olarak değerlendirilir Çünkü tabi'nin kendi kafasından ceza belirlemesi mümkün değildir. Devam. Soru 180. Asılan Hama yoldaki yazılar Kur'an-ı Kerim'den olursa hükmü nedir? Cevap. Yani Şer'i şey, şer Muska'dan bahsediyor. Kur'an ve sünnetten ayetler veya peygamberden rivayet edilen dualarla yapılan rukye evet. Selef'ten bazı kimselerden bunun caiz olduğu rivayet edilmektedir. Fakat Ubeydullah bin Ukeyy, Abdullah İbn Amr, Abdullah İbn Mesud ve onun görüşlerini kabul edenler ile daha başkaları gibi birçok kimse bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Yani Doğru sahabe ihtilaf buldum. etmiş. Yani sahaben de ihtilaf ettiği konular var. Öyle değil mi? Bu da yani sonuçta kısmen itikatla bağlı bir noktadır. Demek ki itikadın bazı noktaları vardır ki mutefekun aleyh yani üzerine ittifak edilmiştir. Bazı noktaları vardır ki orada hilaf düşebilir Müslüman taifeler arasında. Ki sahabe arasında düşmüş yani. Bakın bu konuda sahabeden bir grup caiz görken bir grup caiz görmemiş. Ancak bu ihtilafın biraz derinliğine fıkına bakılırsa aslında ihtilafın ihtilaf olmadığı Sadece seddüzzerî ababından vakaya uygun verilen fetva sebebiyle ihtilaf ortaya çıktı. Görülecektir. Şimdi devamında bunu izah edecek. Neden? Kerih görenler kerih görmüşler onu anlatacak. İlletlerini. Heh. Doğru olan da budur. Çünkü bir şeyler asmaya dair varir olan nehi umumidir. Ayrıca bu umu, umumi hükmü tah, tahsis edecek Peygamberimiz Vesselam'a kadar ulaşan merfou bir de yoktur. Yani bunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bugüne kadar hep dedik ki umum nasla akıllan, yorumlan, zahirinden çıkartılıp taksis edilmez, istisnalar getirilmez. Umum nasla nasıl taksis ve istisnası yapılır? Başka şer'i bir nasla. Yani e, Muska'nın, Kur'an ve sünnetten yazılan Muska'nın yasaklanmış olması mezhebin, e, yani ilk dayandığı asıl ve esas neresidir? bu yasakları genel yasakları taksis edecek hiçbir özel nas yoktur yani şöyle yapılırsa caizdir şu şöyle bir itiraz gelebilir e bu davud ve timizi gibi sünenlerde işte Abdullah ibn Ömer ve başka sahabelerden biz işte çocuklarımızdan konuşmayı bilenleri aldı bir kelimetelillahit temmet mişar ma'halak kelimesini ezberletirdik duasını okuyamayanlara da yazı yazar boyunlarına asardık gibi rivayetlerle itiraz gelebilir diyebilir ki caiz olmadıysa bak Umun yasaklar da varsa, Abdullah İbni Ömer gibi büyük bir sahabe, sünnete bağlı bir sahabe ne yapmış böyle bir şey yapmış. Burada sahabe fiilinin veya sözün hücciyet olup olmaması devreye giren. Yani tamam doğrudur. Eğer sahabe sözü hüccet ise doğru söylüyorlar, umun nasları başka bir nas taksis etmiş olur. Ancak ortada Abdullah İbni Mesud gibi başka büyük sahabelerin bu meseleyi kerih görmesi var. Dolayısıyla sahabe bir şeyde ihtilaf ettiği zaman bir tane sahabenin kavrine hüccet adı verilmez. Eğer sahabe icma etseydiler hüccet olurdu o zaman. Ama sahabe burada icma etmediği için Abdullah bin Ömer'in fiili veya sözü herhangi bir nas hükmünde değildir. Dolayısıyla umum yasakları taksis edecek hiçbir şer'i nas yoktur. O yüzden birinci sebep budur ki Kur'an ve sünnetten dahi olsa bizim burada kendi mezhebimizi desteklemek için şu anda istidlaller yapıyoruz. Bizim görüşümüze göre ve sahabenin cumhuruna göre nedir? Kur'an sünnetten olsa dahi muska kesinlikle yasaklanmıştır. Kur'an'ın küçümsenmesine karşı korunması da bunun yasak olmasını gerektiriyor. Ya bununla alakalı naslar gene var. Sahabe diyor ki Peygamber Salih Bize Darul Harbe yanımızda Kur'an'la gitmekten nehy ederdi diyor. Darul Harbe yanımızda Kur'an'ı Kerim'le gitmekten yani Kur'an evet. ayetleri de zaten o zaman Kur'an toplanmamış da Yanımızda Kur'an kitabeleriyle gitmekten nehy ederdi. Neden? Kafirlerin eline geçer, bunlara hakaret edebilirler, yakabilirler, pisletebilirler. Bugün yapmıyorlar mı? Her yerde Kur'an basılıyor, Amerikalı'nın eline geçiyor, yakıyor, öteki askerin eline geçiyor, parçalıyor. Kur'an'a karşı bir hürmetsizlik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tarz muskalar da insan halidir, tuvalete girer, insanlık halidir, yatağına yatar, hanımıyla beraber yatar değil mi? Yani insan üzerinde unutur. Allah'ın ayetlerinin ve Resulüne gelen duaların bu sefer tazimsizliği yani küçük görülmesi gibi bir illet de ortaya çıkar. Bu battan da ikinci illet olarak yasaklanmıştır. Evet. Çünkü bu gibi hamayıl taşıyanlar çoğunlukla taharesiz olarak bunları taşırlar. Ayrıca bunlardan hareketle başka şeyler asmaya da gidilmemesi diğer taraftan yasak olan bir itikada sahip olmaya giden bir yolun kap kapanması kalplerin özellikle de bu zamanda yüce Allah'tan başkasına yönelmemesi için böyle bir şeye yaklaşmamak gerekir. Ha bu da seddüz zeraî denen fıkı usulünde çok meşhur olan herkesin bildiği kötülüğün önünün alınması usulü ve kaidesi gereği bu muskanın aslında mübah olsa dahi ki bakın kerih gördüklerini söylüyorlar demiyorlar haramdır. Çünkü haramlık neye bina olur? Nasıl üzerine bina olur? Alimler sadece kerih görmüşler bunu. Çünkü ortada hani şirk olan Haram olan Kur'an ve sünnetin dışında zaten bir lafız yok. Uydurma bir şey de yok içerisinde. Aslı zaten Kur'an ve sünnet adayınıyor. Alimler kerik görmüşler. Niye? set i zara'yı bağlılar. Kötülüğün önü kapatılması bağlılar. Mesela kabirlerin yanında Allah'a namaz kılmak. Bak kabre değil. Allah'a namaz kılmak haramdır. Normalde namaz ibadettir. İnsan ecir kazanması lazım. Kim kabrin yanında Allah'a namaz kılarsa günah kazanır. Aynı şekilde... E, İslam birçok küçük şirke şirk ismini genel olarak ıtlak etmiştir. Mesela kim muska takarsa Allah ortak koşmuştur gibi genel bir ifade. Veya bunun haricinde gene şeriatta bazı yasakların umum olarak ifade edilmesi gibi. Şeriat bunlar niye şirk demiş? Şirkin önünü kapatmak için Sonuç çünkü şirke varıyor. Maalesef insanlar da bu muskaları takmakla belli bir zaman sonra artık Allah'tan değil bu sebeplerden, Kalplerini bağlayarak yardım istedikleri için büyük şirke düşmüş oluyorlar o yüzden aslen hükmen bunlar küçük şirktir yani sahibini dinlen çıkarmaz ancak itikadın bozulmasıyla beraber de büyük şirke dönüşebilir o yüzden şeriat bunları şirk ismini genel olarak ıtla etmiştir. Burada bir nokta daha vardır. Günümüz güncel bir meselesine de ışık vardır. O da okul mevzudur. Yani bugün insanların çocuklarını okula göndermelerdir ki herkes okulda haramın varlığına zaten ahmaktan başkası muhalefet etmez yani. Şirkin varlığına da ahmaktan başkası muhalefet etmez. Nerede ihtilaf var? Hükmün muayyen şahıslara indirilmesinde insanlar tartışıyorlar. Birbirleriyle düşmanlık yapıyorlar. Oysa ki şeriattaki bu set zeray babına bakıldığı zaman zaten bir şey asıl da Büyük şirk olmasa dahi sonu büyük şirke götürdüğü zaman şirk ismi ıtlak edilmiştir. O yüzden bugün çocuğu okula göndermek şirktir sözü. Cahillik değildir. Ona cehalet demek asıl büyük cahilliktir. Böyle bir iddiaya cahillik diyenler asıl kendileri büyük bir cehaletin içerisindedir. Çünkü onlar da kabul ediyorlar ki insan burada küfür itikatlara bulaşabilir. Bak şeriat... Aslen küçük şirk olmasına rağmen, büyük şirk olmamasına rağmen, zatından fayda beklenilmemesine rağmen, onun kapısını açtığı için bir amele şirk ismini ıtlak etmiş. Nasıl olur da biz bugün şerrini ve fesadını, akıl sahibi herkesin icma ettiği bir şeye şirk ismini ıtlak etmeyiz, ıtlak edene de aşırılık ve haricilik yaftasını vururuz. Asıl onlar aşırı ve harici yaftasını vuranlar Allah subhanahu ve teala'nın kafirler veya fasıklar veya bagiler hakkında söylediği hükmü getirip Müslümanlar tatbik eden gerçek hariciler kendileridir. Çünkü hariciler lehli Sünnet'in arasındaki en temel fark hükmü tenzil. Yani indirme noktasında, vakayı indirme noktasındaki ihtilaflarıdır. Onlar tutmuşlardır. Müslümanlar hakkı, kafirler hakkında inen Nasları Müslümanlar tatbik etmişlerdir. Şimdi şeriat Nasr'ın anlattığı bir hariciler var. Millet her şeyi tutuyor muvahhitlere yapıştırıyor. yani Her kendini tekfir etmediğini tekfir eden her kendini şirk demediğine şirk diyen insan gördüğü anda hemen haricilik yaftasını onun üzerine indiriyor ki asıl haricilik hükmü yanlış yere tatbik etmektir. Evet. Kâhid Burada kalalım. inşallah bir dahaki derse buradan devam edelim. Subhaneke Allahumma ve la ilahe ve